ve şöyle şöyle mertebelerin vardır, sana ne oluyor da bir kadın için ağlıyorsun, dedim, o zaman Useyd yüzündeki örtüyü kaldırarak, Ey Ayşe, doğru söyledin, hayatımla yemin ederim ki Saad bin Muaz'dan sonra hiç kimse için ağlamamam gerekiyordu, çünkü Hazreti Peygamber Muaz için öyle bir şey söyledi ki insanlar onun ölümünden sonra artık hiç kimsenin arkasından ağlamadılar, merak ederek, Hz. Peygamber Saad hakkında ne söylemişlerdi, diye sordum, Useyd, onun vefatı üzerine, Üzerine Hazreti Peygamber araştırma, Saad bin Muaz'ın vefatından dolayı sallandı, buyurdular, dedi. Böylece Useyd Hazreti Peygamberle benim aramda aracılık yapmış oldu.